Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alamin Ve sallallahu ve sellem ala Muhammedin Ve alâ alihi ve Arkadaşlar Bir insanın Meşhurluğunu Veya Yaşadığı toplumdaki Değerini Sabitleştiren şey Onun Zamanındaki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 bir şairden Müslüman kimlikten söz edeceğiz Necip Fazıl kısa kürekten söz edeceğiz Rahmetullahi aleyh ve gaferallahu leh Necip Fazıl kısa kürek biraz sonra arz edeceğim iki ihtiyacın ayyuka çıktığı bir zamanda Necip Fazıl kısa kürek o iki ihtiyacı yüzde yüz dolduran bir kimlikle ortaya çıkınca bugün rahmetle andığımız Allah'tan kendisine mağfiret dilediğimiz bir isim olarak ortaya çıktı. Necip Fazıl'ın edebi kimliğini, şiir yönünü, tahlil etme kapasitesine sahip değilim. Böyle bir ihtiyaç hissetmiyorum zaten. Ama bugün biz, Müslümanlar olarak işi vaktinden çok olan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 Fatih Emin Saraç Hoca Efendidir. Allah bereket versin. Gündüzü geceleştirmek, geceyi gündüzleştirmek zorunda kaldı. korkunç bir baskı. Bir bu. İkincisi medeniyet yazmış bir milletin çocukları bir gece sarı yerdeki bir kararla bir gecede kapkara cahil haline getirildi. Bir millet bir gecede nasıl cahil edilir?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 Kısa Gürek 1980'li yılların ortalarına kadar diyelim yaşadı. Uzun bir ömür güttü. Ee, biraz sonra nispeten e, değineceğiz. Necip Fazıl e, Kısa Gürek rahmetullahi aleyh, bu uzun e, yıllarda e, tamamı Müslüman kimliğiyle geçmiş yıllar değil.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 ya da düşmanlarının bile onu sevmeyenlerin bile şiir saltanatının sahibi olmasını ee, mesela e, onun farklı e, yazdığı tiyatro eserleri e, nihayetinde yani bizim e, Müslümanca bir şeyin söylenemeyeceği dönemlerde bile devlet televizyonunda tiyatro olarak oynandı. Kimse... <gülüyor>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 silah adamın ciddi bir şekilde konferans atağı var. Türkiye'de 10 kişi onu çağırdığında giyiyor takım elbiselerini, kravatını prosus sigarası yanında böyle bir süper bir film çekmeye gider gibi gidiyor. Ve iyi bir hitabeti de var. Yani konuşurken de delikanlıca konuşuyor. Ben son 5-10 konuşmasına ancak şahit olabildim. Yani benim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 Mesela Milli Gazetenin ilk baş yazarıdır. Daha sonra da Milli Gazetenin ve sahibi olan Necmettin Erbakan'ın aleyhinde raporlar yazdı bir süre. Bu raporları yazması kendisinin de kuruluşunda bulunduğu bir yuvayı tepmesi gibi manada oldu. Daha sonra başka bir siyasi harekete destek verdi. Onların mitinglerine çıktı, onlardan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 yazdığı zamanlar gazete bir kenara onun başyasız bir kenaraydı. Aynı zamanda bir yandan e, dergi çıkarıyor, bir yandan konferanslar veriyor, bir yandan da sağa solu da karıştırmadan durmuyor ama. Mesela merhum Rahmetullahi Aleyh Ahmet Davutoğlu Hoca kışkırtıp Bulgaristan'da ve e, ondan sonraki Mısır, Türkiye geliş dönemindeki hatıralarını Yazdırmış Ölüm Daha Güzeldi isimli kitabın başlığını da o koymuş yani yardım ediyor ona. Sahit Nuri'nin eserlerinin Türkçeleştirilmesi için epey uğraşmış fakat kapalı bir dünya olduğu için o dünya muvafak olamamış oraya girmeye zaten Türkçeleştirmeye karşı bir akım bulunduğu için ya da Türkçeleştirmeme ittifakı bulunduğu için bunu muvafak olamamışlar <gülüyor> ama.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 Ölüm güzel olmasaydı, hiç ölür müydü peygamber diyor. Sen bunu bir ciltte açıklıyorsun. Mesela umut açılıyor, tohum saç bitmezse toprak kutansın diyor. Mesela çalışma temposu veriyor. Durun kalabalıklar diye şiir başlıyor. Sokaklar vesaire. Ne aklına geliyorsa öyle bir şiir yazıyor. Bu arada Necip Fazıl ile ilgili.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 ee, onun e, İslam'la ısınması bir şeyh efendinin e, onu irşad etmesiyle başlıyor bir yolculuk esnasındaki bir beraberlikle beraber e, bir tarikat şeyhinin o yasak dönemde e, buna el atması Necip Fazıl Kısa Küre'yi sanat dünyasından ya da işte boş dünyadan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 20 tane Kara Davut kitabı daha yazılsa o kadar etki etmezdi. Necip Fazıl bir şeyi sununca meşhur oluyor. Yani mesela İskilip Latif Hoca rahmetullahi aleyhin şehidimiz, Sarık şehidimiz. İskilip Latif Hoca'nın idam edilmeden önceki hani savunmasını yazıyor da sonra rüyasında Aleyhissalatu vesselam Efendimizi görüyor ve savunmasını yırtıyor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 bir iddiamız yok masum olması mümkün değil döneminin harikası masum değil dedim ya fuzuli döneminde olsaydı Necip e, Fazıl diye birini anan da olmazdı zaten hatta sigara içtiği için Şeyhülislam kafasını da vurdurturabilirdi belki de hani kafası vurulmuş biri de olurdu Şeyhülislam yok fetva soran yok eden yok e, bir Necip Fazıl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 ee, böyle evliyaullah'tan filan e, sayılması gerekmiyor arkadaşlar gerçeği konuşacağız evliyaullah'tan değil ama e'daullahın kafasını koparmış bizi de ilgilendiren bu zaten bir de bir mucizesini görüyoruz ki Allah'ın Fransa'da yaşanmış iş bankasına memur olmuş iş bankasında çalışmış bir adam işte faizci biri yani Allah Allah yüzlerce tekkenin enkazının bulunduğu bir yerden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 Sık sık zihnimde karşılaştırırım. Sadettin Yüksel Hoca Efendi, rahmetullahi Aleyh Necip Fazılla filan kıyas edilmesi abes bir şey. Yani Sadettin Yüksel Hoca Efendi kıyas edilse edilse Osmanlı Şeyhülislamlarının hocalarıyla filan kıyas edilebilir. Mustafa Sabri Efendi ile filan kıyas edilebilir. İlim merbabı bir adam. Bir kütüphane binlerce cilt bir kütüphane düşün. Şimdi flastiklere falan yükleniyor ya. Saadet Hoca'nın kafası öyle bir kafa. Kitap dolu. Kitap. Yüzüyor. Kafasında kitaplar yüzüyor. Sayfa numaralarıyla biliyor kitaplardaki konuları falan. Mesela ben bir Ahmet Davutoğlu Hoca Efendi ile Sadettin Yüksel Hoca Efendi arasında bir gel gitler olmuştu belli meseleler üzerinden. O ilmi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 sanki önünde kitap var gibi sayfa numarası bir de hangi baskısı olduğunu söyleyerek böyle bir alim ama şu anda Sadrettin Yüksel hoca efendi yok. 10-15 sene oldu dünyadan çekildi. O gitti. Sadrettin hoca gitti, ilim gitti. Neden? 2-3 tane küçük risalesi vardı. O risaleler de zaten Türkçe mi, Zazaca mı, Arapça mı o da belli değil. 3 dilin karması bir Mezopotamya dili gibi bir dille 1-2 reddiye yazdı konular da zaten kavgalı konular o kavgalı konularda işte cuma namazı olur mu olmaz mı gibi konularda gündemden çekilince o dilde anlaşılır yani 3-4 sözlükle ancak anlaşılacak bir kitap yazdız. Türkçe olmayınca meleklerin nezdinde kıyamete kadar baki Allah'ın lütfettiği ihsanı olan ecri elbette kimse kısamaz ama şu anda yok Zadettin Hoca Efendi yok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 oluşma süreci, olgunlaşma süreci arttıkça o İslami kimliğindeki hassasiyetler de artmış, imani zafiyetleri de kaybolmuş. Çile isimli şiir kitabında şiirlerinin tarihleri var. Her dörtlüğün ya da uzun şiirin altında yaz, mesela 1946'da yazdığı şiirdeki motiflerle 1960'ta yazdığı farklı. 1900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 Çünkü evimizin camını korudu. Umarım ileriki yıllar ümmetin ileriki yıllarında Necip Fazıl Kısa çok daha fazla e, incelenecek, çok daha fazla hayranlık uyandıracak yönleri ortaya çıkar inşallah diye Allah'tan niyaz ediyoruz. E, hayır dua ediyoruz. Allah muafiretiyle muamele buyursun diyoruz. E, mezarı İstanbul'dadır ama eseri bütün dünyada Necip Fazıl'ın e, Arapçada da belli şiirleri tercüme edilmiş ama bahsettiğim put adam kitabıyla İslam aleminde çok daha meşhur rahmetullahi çok daha meşhur e, Necip Fazıl'dan e, özellikle vurgulamamda fayda var tasavvuf ve tarih konularını öğrenmek doğru değil şairler